Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselam ala Rasulillah ve vat. Et-tasi 9. alıştırma. Iqra' Misalleri oku. Summe ecib anil esilet el-atiye te mustaminen damira hu, hum, ha, hunna. Sonra hu, hum, ha, hunna zamirlerini kullanarak gelen soruları cevapla. Önce misallere bakalım. <gülüyor> e ra'ayte hamiden e İslam hamurcası soru mu'mi ra'a gördü ra'ayte sen gördün mü kimi mef'ul istiyor bir tane hamiden hamidi gördüm. hamidunun hamiden oluş sebebi mef'ul olduğundan dolayı ra'a fiilinin mef'ulü hamidun diyeceğimizi hamiden diyoruz mef'ul olduğundan dolayı Hamid'i gördün mü? Cevap nam ra'aytu hu. Ha, soruda gelen şahsı ifade eder tarzda bir zamir kullanıyoruz. Hamid müfret müzekker şahs olduğu için ra'aytu hu dedik. Onu gördüm. Tamam. E ra'aytu hamiden ve hişâmen ve aliyyen hamidi hişâmen ve Aliyi gördün mü? sorusuna ise Onları ifade eder tarzda nam ra'aytu hum dedik. e ra'ayti zeynebe. Zeyneb'i gördün mü? nam ra'aytu ha. Zeynep müfret müennes olduğu için ha zemin'i kullandık. cem müennes olursa eğer mef'ul onu da hunne ile ifade edeceğiz. e ra'ayti zeynebe ve aminete ve suade zeynebi amine ve suadı gördün mü? Naam raayitu hune. burada almamış, e, müfret ve cemi almış, müsenla almamış mesela. Müsenla olsaydı, erayte erayte hamiden ve ha şamen olsaydı, ne diyecektik? Naam raayitu huma, değil mi? Raayitu <gülüyor> huma diyecektik. Hem müzekker için hem önüne için huma zamiri orta kullanılıyor. Zeynep ve hamiden Soru sor olsaydı bize o ikisini gördüm demek için gene namra aytu huma diyecektik. Hu huma hum ha huma humle mutlak sızmirlerin Evet bu örnekten örneklerden sonra sorulara geçelim. Erayte tullabelcudu de yeni öğrencileri gördün mü? Nasıl cevap vereceğiz? Ya, ya. Ya. Ne'am tuhum. Evet. E ra'aytil müdirete ve uhtehâ ve bintehâ. Müdüre'yi, yani bayan müdürü, onun kız kardeşini ve onun kızını gördün mü? Nasıl cevap vereceğiz? Ne'am? Ra'aytuhum sen gördün müsün? Sorusuna cevap. Ra'y teiles verilmez. Ra'y telev. Ra'y tühüne, değil mi? Ra'y tühüne. Evet. Bir tane daha yapalım. Bunda Murat sen yap. Eğer ayte müderrri ise, öğretmeni gördün mü? Nam ra'y tühu. güzel. Evet. Diğerini okuyup tercüme edip geçelim. Anlaşıldı mesela. İnşallah. Eyne ra'y te teki ya me şey, uhteki Meryeme veya uhteki değil de uh, de olur uhteki de olur ikisi de olur. Ama eyne arayte uh, ke veya ki Meryeme. Yani kız kardeşin Meryemi nerede gördün? Arayte e, seyyareten müdiri müdürün otomobilini gördün mü? Ey ne ra'aytel etibba'e ya Aliyu, Ey Ali doktorları nerede gördün? Meta ra'aytel müdira ya Yunus'u Ey Yunus müdürü ne zaman gördün? E ra'aytel aminete ve khadîcete ve berirete Amine, Hatice ve berireyi gördün mü? El aşir Onuncu alıştırma: İkral misaleğini iki misali oku. Sun merbit beyne küllin münel cümleteyini müstahmelen enne. Sonra enneyi kullanıcı olarak iki cümlenin her hepsinin arasını raptet, bağla. Valem enne ennenin kavati inne. Bil ki enne innenin kardeşlerindendir. <gülüyor> ennenin, innenin kardeşlerinden olduğunu bil. Hu ve O hastadır. Cümlesinin başına zan ifadeden. Kesinlik bu, kesinlik ifadenin bir cümle. Ona zan ifadenin bir başka cümleyle kullanacağız ve başka bir mana vereceğiz. en ennehu meridun Onun hasta olduğunu zannediyorum e zunnu zannediyorum muzarifi zannediyorum neyi enne olduğunu yaptığını ettiğini hu onun olduğunu ney meridun enne'nin ismi hu zamiri haberi meridun evet. enne ve inne ve kardeşleri enne lakinne la ne yapardı i̇smini nasip, eder, ismini nasip haberini ref ederdi bundan dolayı enne hu meridun dedik değil mi? Evet. Fahimtum ya ehvan. tüm hadet ders. Hadha tamam. misal. Güzel. Ezo'nun enne hu meridun enne huve meridun cümlesinin başına geçti. Huve munfası zamirini muttasıl zamire dönüştürdü. Zamir olduğu için ennen hareket sonuna gözükmez. Değil mi? Onun o yüzden sonra değişmedi. Ama meridun Haber olduğu için merfuk kalacak. Ezunlu ise birin bir cümleydi. Zannediyorum bu bir cümledir. İki cümlenin arasını Hüve Meridion ile Ezunlu'nun arasını en birleştirmiş olduk. On hasta olduğunu zannediyorum. Kesinlik ifadeden bir cümle zan ifadeden bir başka cümleye dönüştü. Bunu bir de açık isimle örneklendirelim. El müderrisü maca'e e. Öğretmen gelmedi. Bu cümleyi de zannediyorum gelmedi demek için. kesinlik ifadesini zan ifadelere dönüştürmek için. E ennel müderrise maca deriz. Z öğretmenin gelmediğini zannediyorum. Bunu biz Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman zannediyorum ki öğretmen gelmedi de diyebiliyoruz. Zannediyorum ki öğretmen gelmedi. Aynı şeyi ifade etmiyor mu? Öğretmenin gelmediğini zannediyorum veya zannediyorum ki öğretmen gelmedi. <gülüyor> ente tabibun sen doktorsun cümlesini zannediyorum ki sen doktorsun veya sen doktor olduğunu zannediyorum diye nasıl söyleyeceğiz <gülüyor> edun enneke tabibun. tabibun evet güzel dördün üçüncü cümle hiye mümerrı datun ikinci cümleye geçtim hiye mümerrı datun o hemşiredir cümlesini On hemşire olduğunu zannediyorum diyeceğiz. Evet, o anda hasta. Yazınnu Öyle mi? Bende mimre yazmış. Siz de i̇şte meridatun. Meri tamam. Hasta olduğunu. Bende hemşire, <gülüyor> siz de hasta. Yani evet, hasta olduğunu. O zaman yazınnu ennahâ maridatun. 4'ün 5. 4'üncü atladık. 5.'yi yapalım. Ee Ünal Bey en tecevva Sen açsın Ezunnu ee endeki cemaa Güzel. Ezun endeki cemaa güzel. 2. cümle Huve el-Yabani o Japonya'dandır. 4. cümle Hum tullabun onlar öğrencidirler. Dipt cümle okuyup geçiyorum çünkü inşallah anlaşıldı mesela. El-mektebetu meftuhatun, kütüphane açıktır. El-qahwetu baridatun, kahve soğuktur. Muhammedun zehbe ila Mekke'te. Muhammed Mekke'ye gitti. Fatumtu fi'l-mektebeti, Fatıma kütüphanededir. Antum mudarrisuna, sizler öğretmensiniz. Şeklinde kesinlik ifadeden cümleleri zan ifadesinden cümleye dönüştüreceksiniz Enne'yi kullanarak. Maşallah. 11 e on birinci alıştırma hep ramayeli gelen şeyleri oku bu gelen şeyler dediği de temyizi müennes mürekkep sayılar mürekkep sayı neydi? on birle yirmi arasındaki sayılardı yirmi hariç bundan birkaç ders önce biz temyizi müzekker mürekkep sayılar görmüştük Burada müennes olan, temyizi müennes olan sayılarını görüyoruz. Temyizi müfret, mensup gelir Şeyleri aynı. Ee, Kaideler aynı. Sadece cinsiyet değişecek. Neydi onları? Bir hatırlayalım hızlıca. Bir hatırlayalım. Birincisi bir, bir, temyizi müfret, te tamam. müfret, mensup gelir İkincisi... Tamam. Temyiz müfret, mensup gelir. İkincisi... Yok. Arkadaşlar zorlasınlar biraz sağ Evet. Şeyler saylanmaz ayadan e, adet ve maudut e, sürekli e, şey oluyordu. Feth hazarena mebni oluyordu. Adet ve maudut. Şey. Bunda e, adetler adettir, adettir e, yani. Adet, adetin ha. birileri ve onun haranesi ikisi de feth hazarena mebni olurduk. Feth hazırı yani ehadi ashara veya ihtaa ashrata diyorduk. S hep FETA üzerine mebliğ idi. İki evet Osman temizle e, iller basamandaki temizle onlar hanesinin cinsi cinsi zıt onlar Aynen, hanesinin hepsi olacak. hep uyardı iller hanesi zıt oluyordu hangi sayılarda? 11-12 ile 13-19 arası farklıydı. Evet, Şimdi bir önce şunu söyleyelim anlaşılsın. Temiz ile sayılan onlar hanesinin cins aynıdı. Temiz müzekkerse onlar hansim müzekker gelirdi. Uzarası, e, gelir. Temiz müennesse onlar hansim mühendis gelirdi. Birler hanesi on üç arası. temyiz müzekkerse birler hanesi müennesk gelir. Temizle dediğimiz sayılan. temyiz <gülüyor> sayılan mavdud, bir birle on arasındaki sayılarda kaldı. Burada artık sayılan yok. Temiz var. Ya muadud muayenası ama temyiz var. Değil mi? Evet. Tamam. Ben bir şey <gülüyor> 13 ile 19 sayılarında sayılan birler hanesi temyiz, birbirine zıt gelir cinsi. Evet, 11 12 sayılarında? 11 ile 12 sayılarında? Aynı. Evet, Aynı. Cinsine göre gelir. Cinsine göre 11 ile 12 sayılarında temizin cinsiyle sayıların birler hanesinin cinsi aynıdır. 13-12 arasında zıttır. Bakalım şimdi. 11 kız öğrenci demek için ihta aşrete talibeten dedik. Hemen özellikleri burada sayalım. Talibeten yani temiz müfret mensup geldi. Birinci özellik. 2. İhta aşrete sayıların birler ve onlar hanesi Fethavzer'e mebni geldi. 3. 11 ile 12 sayılarında ondan önce şunu söyleyelim. Sayıların onlar hanesi tamamında temyizin cinsinden geldi. Temyiz müennes olduğu için aşrete diye müennes geldi. Dördüncü özellikte özellikle 11 ile 12 sayılarında temyizin cinsiyle birler hanesin cinsi aynı. 13 ile 19 arasında temyizin cinsiyle birler hanesinin cinsi zıt geldi. Müennes olduğu için onlar müzekker geldi. Okuyalım geçelim. İhda aşrete talibeten İsneta aşrete talibeten Selase aşrete talibeten Bak selasete olmadı Selase oldu Erba aşrete talibeten Hamse aşrete talibeten Bunu taliben dediğimiz zaman nasıl diyorduk Ehade aşere taliben İsna aşere taliben Ondan sonra değişiyordu Selasete aşere taliben diyor. İlahi sona kadar devam ediyor. 50 ağaçlere talibeten 15 öğrenci kız, 70 ağaçlere talibeten 70 ağaçlere talibeten Semani ağaçlere talibeten 80 bu da, temiz müziklerde, 100 talibeten ış ru ne talibeten, 20 öğrenci, 20 kız öğrenci. Değişmiyor. 20, 30, 40, 50, 60, onlar ayrı sayılar, onu el göreceğiz. Bu ışrüğü ne? Bu mürekkep sayılara dahil değil. Aslında bu 11-19 arasındaki sayılar. 20'yi dahil etmiyoruz. 20 ayrı bir sayı var. Ayrı bir sayı, sayı kurmadan. Burada da görmüştüm. 13-19 arası başka, evet. başka. 20 hariç. Peki İthinâşere İkremâyili Gelen şeyleri oku. Thun mektub hu me'a kitabetel argamil varideti fihi bil hurufi Sonra harflerle onda var olan rakamların yazısıyla beraber onu yaz. Yani gelen rakamı yazıyla beraber yaz. Kem sinnuke yaşın kaçtır? Sin, sinni on dokuz seneten. Tis'a aşrete seneten. Senetene bakıyoruz. Seneten Burada nedir belirleyici olan? Temyizin cinsidir. Ona bakıyoruz. Temyiz müennes olduğu için birler hanesi müzekker, değil mi? Müennesin zıttı. Onlar hanesi bana uygun gelir. Evet. Sinni tis a ashrete seneten. 19. Benim yaşım 19 senedir. Yaşta böyle ifade edilir. Rakam ve sene. 19 senedir. Yani 19 yaşındayım diyoruz. Karana <Galakna>, e, safhatene bakıyoruz 14 saffatene de saffatini belirledik mühendes o zaman Karana <galakna> Erba aşre saffat safhaten min haddel kitabı bu kitaptan 14 sayfa okuduk bu fi hadhil hafileti 18 raip ve 15 rakip Evet sormamış da yani, bir şey demiş sizden alıştırma, alıştırma olarak bunu e, yazıyla söylemenizi istemiş. Buyurun beraber yapalım. Fihâdihil hafileti bu otobüste ne var? Semâni hmm. ne rakiben? Semâni aşrete. aşrete rakiben. Olmadı. Rakiben rakibeten değil. Temiz müzekker. Semaniyete aşere, aşere rak, rakiben. rakiben. Değil mi? Semaniyete aşere taliben. Pille, Ranesi, Te, temiz neydi? Temiz müzekker. O zaman müzekkere göre uyuduracağız şeyi. Onu baz Ve hamsa aşrete e, rakibete. rakibeten. Güzel. Fema, şey, hamse aşrete rakibeten. Tamam. Gerisini okuyayım. Siz yapın inşallah. Şu an Cevap veremiyor olsanız da düzenli çalışınca inşallah kolaylaşacak. Çünkü müzek görmünüz e, halinde şey yapıyor. Yani Üzerine çalışmak gerekiyor. Hada da fundukun sagirun bu küçük bir oteldir. Fihi 12 gulfeten fakat onda sadece 12 oda vardır. Bunu inşallah defterlerinize yazın hafta yok veya yazmayın tatlı yemeye devam edin. <gülüyor> Hocam, üstüne yapsak yapsa. Üstüne yapsak. Usulü olabilir, evet. üstünde olabilir. Ama yazıyla mutlaka yazılacak. Ezberden söylemeye çalışmayacaksınız. Osmanu 11 bin ve 12 Osman'ın 11 oğlu ve 12 kızı vardır. En hafistu 13 sureten. Ben 13 sure ezberledim. Fihaden müstehfa 19 tabiben ve 20 tabibeten. Bu hastanede 19 erkek doktor ve 17 bayan doktor vardır. Karaknel <gülüyor> ve 18 kelimenin cezeten. Bugün 18 yeni kelime okudu, okuduk. Hadel galemu bi 14 rubiyeten. Bu kalem 14 rubiyedir. Fi hadil imareti 16 şakkaten. Bu binada imare bina demek. Bu binada 16 kat vardır. Şakka kat üstte olan dilimler yani 16 kat vardır. Fihad fasli 20 talibeten. Bu sınıfta 20 bayan öğrenci var. Evet şimdi alıştıran hası geliyor. Uktubul aada de min aha daşara ila üşrin vej al kullen inel kelimeatilatiyeti temyizen leha Evet. Şimdi vez al'daki baba kadar bir cümle, ondan sonra ikinci cümle. 11'den 20'ye kadar sayıları yaz. Ve gelen kelimelerden hepsini o sayılara, leha'daki ha sayılar kadar o sayılara temyiz yap. Anlamışınızdır inşallah. Anlaşılmadıysa On bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, yirmi yada sayılar yanına kitaben, kitaben, kitaben, <gülüyor> kitaben. yazın. <gülüyor> Kitabın talibetün, dakiketün, dakiketün dakika tün, dakika tün, dakika, yavunun, raculun, senetün, rariyetün, talibun kelimelerini o sayılara mağdûd yapacağız. Kariyet'in köyü. Köy. Kariye köy. Herhalde anlaşıldı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir medet. Ya şeyh diye seslerinizi duyuyorum. <gülüyor> Hayatta olduğum için böyle demez caizdir. Şey yapabiliriz. Hepsini yazmak yerine ikişer üçer tane yaz yazarlar bilir. Yani 11, 12, 13 kitaben, 14, 15, 16 talibeten, mesela 16, 17, 18, 19 dakika ten, birkaç taneye ya da indireyebiliriz. Tamam? İyi, hocam. Üç t tane. Üç tane. Peki, ikra misale 14. dördüncü alıştırma. Misali oku. ثُمَّمْ لَعِلْ فِرَاغَ ثُمَّمْ لَعِلْ فِرَاغَ فِي Sonra gelen şeylerde boşluğu onun benzeri üzere doldur. Misalin benzeri üzere doldur. Misalde nasılsa onun gibi o boşlukları doldur. hamid'un جَوْعَانُ Burada Elif nun ziyadeyle gayrimun salif sıfatlar haber olmuş. Kelimeler haber olmuş. Onları müktidarların adedine göre ve cinsine göre değişik olarak dolduracağız. Hamilin cev'ânı. Müfret müzekker gayip için cev'ânı. Et-tüllâbu ciyâhun ciyâhun Cev'ânın çoğulu hem müzekker hem de mühennes için ondur. Talebeler açtır. Talebeler açtır. Ciaun. Meryem'u Cev'a Cev'anunun müennesi Cev'a'dır. Daha önce görmüştük. Onun çoğu da aynı şekilde et talibatu ciaundur. Aşağıda gelen atşanu, şeb'anu, gadbanu kelimelerin hepsi de bu kalıb üzeredir. Hı. Yani cem'leri de, müenneslerde bu kalıb üzeridir. Ondan dolayı onları o ateşe fiiline veya şeb'a veya gadabe fiillerine uygun olarak yazacağız. susuz, susun, atışan'ı, evet, gadba'nı, kızgın, sinirli. Kestan'ı için ayrıca bir başka açacağız. Çünkü onun cem'i kalıbı, fi alün ve özel değil de, fu ala kalıbı üzere geliyor. Yusuf'u keslanu Yusuf tembeldir. Ee, Yusuf'u ve Ahmet ve, ah, ve Hasanu, Hasan'u vel Hasan'u kusala fuala bezin üzerine geldik. Kusala yani fialun diye kisalun değil de kusala diye geldi. Onu, onu ayrıca belirtti. Evet. Aynı şekilde de kesle ve kusala şeklinde gelir. O 2-3'ü karşısına şey İbrahim'u şeb'an'u, Halid'un atışan'u, El-Müderüs'ü gadban'u'yu hem müzekkar çoğul hem müfret müennes hem de cem müennes şekliyle yazacağız. Bu Galim Musar'ı çıkmış bu böyle mi? Karşım dediğim zaman evet. Tabi. Tabii. Zaten gayrimüslim kelimeler müfretleri gayrimüslim cemleri değil. Kullun, hepsinin, hepsinin kullun mu ya? Tabi. Tabi. Devam edelim. Temel mahlili gelen şeyler düşün. Lime, sabi, limaza. <gülüyor> limaza. Lime, sabi, limaza. Limeyi, limaza eşittir, aynı kelimedir. Sadece limaza'daki za düşmüştür. Za da zaten zahit olarak fazlalık olarak gelirdi. O düştüğü zaman zasız kullanılırsa eğer soru edatıyla e, harficer birlikte kullanılırsa harficer başta soru edatı sonuna ve zasız kullanılırsa yalın halde bu durumda met harfleri düşer. Lima olmaz. Lima diye kullanmıştık. Geleceğiz. Buraya <gülüyor> geleceğiz. Lima olmaz. Lima olur. Bima olmaz. Bime olur. Amma olmaz, anma, amme olur. Amme yetsa elun. Neden soruyorlar, değil mi? Gibi. Hemen onun örneğine bakalım. Lime harac terminal fasli. Sınıftan niçin çıktın? Limada biliyorsunuz. Ne için? Niçin <gülüyor> manasındadır? Sınıftan niçin çıktın? Cevap harac şey, e, cevap değil de başka bir şey. E harac terminal fasli. Sınıftan çıktın mı? Naam. Ne için demek için yani limaza'yı kullanmaz isek zayı düşmüş olarak kullanırsak lime denmez. Limeh denir. Hay de getirilir. Bunun örneği <gülüyor> bunun örneği Garia Suresi'nde olmalı. Hemen bakalım. El-Qari'atü El-Qari'atü suresi devamında ve ma edrake mahiye mahiye mahiye idi mahiye diye geldi. Haysek de diyoruz buna. Haysek de. <gülüyor> Lime, sadece burası için kullanalım Limaza zâsız kullanılır ve kendisinden sonra başka kelimeler getirilerek uzun kullanılmaz. Sadece niçin demek için kullanılırsa başka bir kelime getirmeksin. Mesela lima te dedik, lima o zaman kullanılır. Ama limeden sonra başka bir kelime kullanmayacaksak, sadece limaza veya lima niçin diyeceksek hâ'yı sekte getiririz yani sekte durma hâsı getiririz, lima olur o, lima denmez sadece. Tamam. limeh olur. Hay sekte getirilir. Limen. Lima za haricte. Lima za haricte veya lima lime veya lime. Diyeceksek limeh diyeceğiz. Lime'ı yalnız başına kullanırsak za'sız ve kendisinden sonra başa kelime gelmeyecek şekilde limeh diye kullanırız. Hay sekte getirerek. Niye? Çünkü lime yazsak okurken hani ne yapıyorduk? Son harifin hareketi düşüyordu ya. Lim deriz. O zaman başka bir manaya kaçar. Ondan dolayı mutlaka limed diyeceğiz en azından. Lime de diyemeyeceğimiz için lim diye okumamız gerektiğinden. Limeh diye haislikte getiririz. Mana karışmasın diye. Tamam. Evet. Diğerini okuyalım. Limeh darabdı hâdâ öle de bu çocuğa niçin vurdun? Burada limeden sonra darap da geldiği için yani durma <gülüyor> durumu yani sükunlu okuma e, zaruret ortadan kalktığı için lime diyoruz. Ancak e darap da hazer böyle bu çocuğa vurdun mu? Naam lime. Niçin derken burada başka bir kelime kullanmadık. O zaman lime diyeceğiz ki lim deyip manayı başka tarafa kaydıracak bir kullanıma sebebet vermeyelim diye. Yani niçin manası çıksın diye. Tamam? Hareketlisi var mı? Nasıl? Lime'nin lime, e, lime hareketlisi var mı? Yok. Haysekte getirilir bırakılır. Cezimli H getirilir bırakılır. Ona Haysekte denir. Sekte hasım. Durma hasım. Yok cümle üzerinde hareketlisi var mı? Diyorum. Neyin? Lime'nin. Yok. Mesela Lime Darabte Hazel Velede diyebilir miyiz? O Darabte'nin Hazel Velede'si. Darabte fiilinin mef'uli Hazel Velede. O zaman hiçbir hareketlisi hiçbir yok. yok. Tamam. Onu sor. Evet. Ma keserli haricinde hareketlisini. Ma keser. Geçtim. Uktubu isma el atiye te mecrureten ve mensubeten. Gelen isimlerin mecrur ve mensub olarak yaz. El merfuu kitabun. El mecrur kitabin. El mensubu kitaben. Eydan. El merfu sayyaratun el mecruru seyaretin, el mansubu sayyaraten Sanki o merfu kelimenin başına bir cer edici amil harfi cer geçmiş gibi veya nasb edici bir edat geçmiş gibi onu harekeleyeceğiz Mesela hamidun Hamidin Hamiden veya sa'atün Saatin Saatin saati mikvatun, ütü şöyle sıradan gidelim, hamidun, halidun beytun, racülun öbür tarafa geçtim, seyyaratun saatun, mikvatun mikvatun, kevayi ütüleme aleti, ütü yapma aleti ütü, sebburatun müderrisetun mümedresetun ikisi olur sebburatun, yalnız tahtası yalnız tahtası gelen şeyleri düşün Burada e, yalnızca emri hazır sigas olan bir fiilin kullanımı var. Onun örneği, Hatı ya Ahmed o. Ahmet getir. Hatı. Ha tu ya İkvanu. Ey kardeşler getirin. Bunun müsennası, Hatı ya. Hatı ya. Hatia, Hatia, Hatia ya mesela ne ya talibane ya talibe ey iki falanca ey ya müdür ve müdürüsü Hatia, Hati ya su adu muhatabsı Hati ya su adu. Muhatabin hatiye aynı şekilde müzekkerde olduğu gibi müneşsi de hatiye şeklinde. Hatiye ya su adu ve ötü. Cem'i muhataba siyası ise hatine ya kavad. Hatine. Emir fiilleri sadece muhataba kullanılır mı? Emri hazır muhatap için kullanılır. Emri gayip gaip böyle o da gaip için kullanılır. Yani yapsın, etsin, gitsin, gelsin. Hatta mütekellim için işte kullanır? Getireyim, götüreyim diye. Kendine emretme yani. Gerçi bu ihtilaflı da. Evet. Burada hemen toparlayalım. E, hati fiilinin sadece emri hazırı vardır. Emri vardır. Başkası yoktur. Mazisi yoktur. Muzarisi yoktur. Sadece emri vardır. Emri hazıra. Getir manası. Efendim, ver manasına gelir bazen. Ama daha çok getir manasına gelir. Çekimi ise hati muhatap müzekker şahısın hati. Getir kim? Müzekker şahıs. Sen getir. İki müzekker şahıs için hatiya ikiniz getirin veya verin. Hatu cem muhatap singa Getirin çoğul şahıslar. Siz erkek şahıslar. Ha tu Kul hâ tu burhânekum İnküm Eğer doğru söyleyenlerseniz deliğinizi getirin der Teala. Ha tu burhânekum. Bunun müennest sigalar ise Hâ ti ile Hâ ti'yi karıştırmayın. Mühenneste yağ var. Çeken yağ var bir tane. Hâ ti Ey bayan şahıs Sen getir veya ver. Hatiyah Ey iki bayan şahıs Hati, Hatiyah Söylüyor muyuz? Tabii ki Hatiyah Hati, Hatiyah Hatiyah ha ha ha anlaşıldı herhalde yazayım mı onu? A ha. Hatiyah Şu Hem müzak yarışı hem mühendis ee, Müsenna şahıslar için burada, burada yok bizde de bunu ben özellikle söylüyorum ki oraya ekleyin diye. Yani yarın bir gün merak ederseniz bunun Müsemni Asni'nin... emri hazır vardır. Emri hazır. hazır vardır. Yani bir falan yok. Muzariyesi. Ee, mazisi Muzarisi yok. Yoktur, evet. Hatine ise muhataba cemsine bastır. Hatine. Ey kız kardeşler getirin. Hatı. Hatıya. Hati, hat Hatia, Hatine çekimi var mı? Sadece emir hazirin çekimi hazır. Başkasını yok. Olumlu ve isminin, çekimi yok. Devam edelim. Oktubel ayatil 5. 5'leula. Min suretil Rahmani ve suretil Hadid ve suretin Nebi. Var mı sizde? Güzel. Kazan kötü. Rahman suresinden ve Hadid suresinden ve Nebe suresinden ilk beş ayeti yaz. Bende var. Bende de var. Tamam yazın o zaman. Ne var ya? Var var yani? Yani bu soru var mı sizde? Ha, var hocam. Varsa bende yazacaksınız. Ne var? Bende ne var? Bende var. Bende var. Bende <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte olmasaydı kurtulacaktınız yazmaktan. Var mı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ula burada uygundu, uygundu Uygun Uygun ilk, evvel Müzekker içinde Ula Müennesin <gülüyor> <ve> Ula Çoğul <gülüyor> olduğundan Evla, evla, evla ne olsun <gülüyor> İlk beş Be ayet Uygun beş ayet değil. ilk beş ayet Hem ayet oldu <gülüyor> hem de Çoğul olduğundan Ayet <gülüyor> evlen <gülüyor> nebe Suresi'nden, Hadis Suresi'nden, Rahman Suresi'nden i̇lk, ilk beş ayeti, ilk beşler ayeti, ayeti, ayeti yazıyoruz. Yazıyor. Er-Rahman, Allengal-Kur'an, halagal in insan Nebe Suresi Ammeyat-i Yok. değil mi? Yok, He, nebe, evet, Ammeyat-i Salim. <gülüyor> <gülüyor> Bir de Hadid. <gülüyor> Evet. El-Kelimatul Cezdetu Yeni Kelimeler Mecelletun yol. Cemuha, Mecellatun Dergi Rakibun, Cemuhu rukkabun Binici Yolcu içinde kullanılır. Binici içinde Kullanılır. Binici mi? Rakibun. Rakib. Yolcu mu? Da <gülüyor> Yolcudu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şekkatun, Cemuha, Şigagun Kat Üssüsü olan katmanlar yani. Kat Pastanın katı ama kullanmıyor <gülüyor> musunuz? Amairu Pastanın Nam ha, pastallı, katlı pasta Bak iyi aklıma bunu <gülüyor> <gülüyor> Bunu aklıma iyi getirdin Ömer bina <gülüyor> Sinnun Cemuhu esnanun bunun birçok manası vardır. Ama en yoğun olarak diş ve yaş için kullanılır. Yani sene olarak yaş. Ömrün yaşı. Ve yaş. Bildiğimiz diş ve ömürle ortaya çıkan yaş. Yani kuruluğun zıttı yaş değil de. Kelimetün cemuha kelimeatun. Kelime. Suretün cemuha suverun. Sure. Sure bildiğimiz Kur'an'dan ayetlerden oluşan sorular. Câ'e geldi keva ütüledi. Bu Bina ülle aynı şey değil mi? Bu imar ütüledi. Evet. Bina ülle aynı şey değil mi? Kevâ ütüledi. İmarat yaşı yapmış. Aynen. İmar edilen şey imar edilmesine. İmar edilen yapılan şey imar edilmesine. Şak katu şaktan mı? Şak Aynı kökten tabi de, manası başka, kat. Aynı kökten, şak kalmayın. Şin kaf. Şak, kat. Dersini üstü <gülüyor> <işte, evet. gülüyor>